Dijital Kültür Makaleleri 30 İyi Robot, Kötü Robot Geçtiğimiz günlerde izleme fırsatını bulduğum bir bilim kurgu filmi, adı Ex Machina, Turing testi ile ilgiliydi. Zeka sahibi makine, bir robottu ve sorgulayıcısı ile bir camın arkasından ancak görsel ve işitsel engel olmadan iletişim kurabiliyordu. Üstüne üstlük sorgulayıcı genç bir erkek, robot ise kadındı. Robotun verdiği cevaplardan onun bir makine olduğunu ayırt etmek olası değildi. Ancak sorun bununla bitmiyordu. Ünlü Turing testi yapay zeka ile ilgilidir. Teste göre sorgulayıcı rolündeki bir kişi klavye marifetiyle sorular sorar. Soruları iki kişi cevaplar. Cevaplar sorgulayıcının ekranında belirir. Cevaplayanlar sorgulayıcı ile aynı fiziksel mekanda değildir. Görsel ve işitsel iletişimleri yoktur. Soruları cevaplayan iki kişiden birisi insan, diğeri makinedir. Sorgulayıcıdan beklenen aldığı cevaplara göre hangisinin makine olduğunu tespit etmesidir. Eğer bunu ayırt edemezse cevaplayan makine insan düzeyinde bir zekaya sahiptir diye kabul edilir. Makine testi geçmiştir. Bir başka deyişle o cihazdaki yapay zeka insan zekası seviyesindedir. Bu test bütünüyle zeka algısına odaklanmıştır. Ancak testin amacı makinenin insandan ayırt edilip edilemeyeceği olduğu için makineyi insanla hangi açıdan karşılaştırmak, makineyi insanla her açıdan karşılaştırmak da mümkün. Örneğin insan zekası kıvamında zekaya sahip bir makine, bilgisayar robot, kendisinin neden sorgulanmakta olduğunu merak etmez mi? Çünkü açıktır ki cevaplayıcı denek pozisyonundaki insana teste dahil olmadan önce gerekli açıklamalar yapılmıştır. Yoksa sokaktan yaka paça birisini çevirip bir odaya tıkılsa, önüne konulacak bilgisayar ekranında belirilecek sorulara cevaplaması talep edilse, kuzu kuzu bu talepi karşılamayacaktır. Bu açıdan Turing testindeki yapay zeka, homo sapiens sapiensin değil de ancak homo sapiensin zekasıyla kıyaslanmakta olabilir. Yani düşündüğünün ayırtında olan bir insanın değil, düşünme becerisi olan ama bunun idrakinde olmayan bir insanın. Bir diğer husus ise insan zekasının insanda bulunan öteki her şeyden soyutlanmış bir olgu olarak değerlendirilmesi. Örneğin insan zekasının duygu ile ilgisi yok mu? Eğer varsa bu boyut yapay zekaya aktarılabilir mi? Nasıl? Testin en başında makineye tıpkı cevaplayıcı konumundaki ikinci denek olan insana yapıldığı gibi test ile ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuyorsa zaten geçmiş olsun. Ona insan zekasına denk bir zeka denilemez. Turing testi 1950 yılına dayanıyor. Ortaya atıldığı dönem itibariyle değerlendirildiğinde çağının ilerisinde bir bakış açısına sahip olduğu aşikar. Ancak önce elektronikleşme sonra da dijitalleşme ve internet ile gelen global bir meta bilgisayar imkanına sahip 21. yüzyılın ilk yıllarında bu testin de belki güncellenmesi gerekir. Zaten akademik camiada da bu testi olumlayan kadar eleştiren de pek çok değerlendirme ve makale var. Evrimsel sürecin büyük bir kısmı doğadaki mücbir sebeplerden kaynaklanmış olabilir. Şimdi bu dramatik değişikliklerin çoğunu doğrudan doğa değil de onun bir üyesi olan insan yapıyor. Doğanın yaptıkları iyi kötü diye eleştirilmiyordu. İnsandan hep daha iyisini yapması bekleniyor. Ama bu her zaman gerçekleşmiyor. Belki de o nedenle robotlardan yani insan düzeyindeki yapay zekadan hep iyi olmalarını, hep iyi şeyler yapmalarını bekliyoruz. İşte Turing testi, işte Asimov'un 3 robot yasası.